الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا لولا الله وما توفيق اعد الصامين لا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وباركنا فيه الحمد لله رب العالمين Estağfurullah el hayy el kayyum hasantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abada ve dafaat ankum es-shu'e ila haula ve la kuvvete illa billahi ve teala bizlere ölüm gelmeden evvel uyanmayı yoluna dönmeyi nasuh tevbe etmeyi hak sahiplerinden helallik almayı ve aniden gaflet içerisinde yakalanmamayı nasip eylesin Amin. Amin. O kadar boş bir dünya hayatı tamamen oyun ve eğlenceden ibaret. İnnevel hayatü dünya le'ibun ve lehv ayet-i kerimede üzere dünya hayatı ancak bir oyundur ve eğlencedir. Orada işte insanlar ne zaman öleceklerini bilmeden, nelerle karşılaşacaklarını bilmeden, boşu boşuna diyebiliriz yani, bir hayat geçirmektedirler. Ekseri insanlar bu haldedirler. Ahiret diye bir dertleri yok. Kabirde, şu hale cevap, mahşerde, sıratta, mizanda, salih amellerim fazla olsun, ağır olsun, ahiretim, hayatım, sonsuz hayatım mamur olsun diye düşünmüyorlar. Namaz kılanlar da düşünmüyorlar. Şuur diye bir şey yok, huzur diye bir şey yok. İbadetlerimiz rusumden ibaret, yani görüntüde kalmış. Vardır belki ihlaslı insanlar, hiç de yok demeyeyim ama. Bakıldığı vakitte, yani, Tavafta da konuşuyorlar. Az da namazda da konuşacaklar. Efendim Kur'an okunurken konuşuyorlar. Kur'an dinler, mukabele dinlerken konuşuyorlar. Sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Yani bir insanın huzur üzere olduğunun alameti nedir? Hareket yapmamak, kaşınmamak, sağa sola bakmamak. Yani namazın içinde bile insanlar çok değişik hareketlerde bulunuyorlar. Birisi sakallı şey diyordu böyle kaşıyordu falan. Namazın içerisinde Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem <gülüyor> şu adamı görüyor musunuz? Eğer kalbinde huşu olsaydı, Allah-u Teala'ya karşı derin saygı olsaydı, uzuvları da saygılı olurdu ve uzuvlarından da, hareketlerinden de belli olurdu. Maalesef Huşuğu kayboldu, huzur kayboldu, İslam şuuru kayboldu, ihlas yok oldu. Terhib-i hadislerinde işte ihlas kitabını bitirdik. 57 küsür hadis okuduk her pazartesi devam etmek suretiyle. Bazıları 2-3 sayfalık uzun hadislerdi. Bu derslerde de hep ihlas vurgulandı. Hadis-i Şerifler öyle geldi yani. Onun için az da olsa ibadetimiz ihlaslı olsun. Huzur üzere olsun. İşte buraya niye geldik? Şu anda buraya niye toplandık? Burada niye duruyoruz? Niyet nedir? tasah niyat. Niyetleri doğrultmak ve düzeltmek. Hiçbir amel niyetsiz kabul olmaz. İnne amal bin niyat. Ancak niyetle beraber kabul olur. Evinizden çıktınız, işinizden çıktınız. Uzaktan yakından geldiniz. Ne niyetle geldiniz yani? Mevla bunu sorar. Mevla bunu bilir. Bazen melekler bile bilmez. Mevla bilir. Allah için geldik. Ramazan şerifi karşılamak için toplandık. İlim meclisi diye geldik. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler okunacak, dinleyeceğiz diye geldik. Allah niyetimizi kabul eylesin. Allah Teala tekrar tekrar buluşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi, tabii en büyük vaiz, en büyük İbret, <gülüyor> levhası, ölüm. Yani geçen hafta sağ olup, geçen sohbette burada olup, şimdi vefat eden adam var. Geçen sohbeti dinleyip, şimdi dinleyemeyen, vefat etmiş adam var. Bizim babamın halasının oğlu mesela. Bugün vefat haberini aldık. Geçen perşembe dua ettik ona şifası için. Ama eceli gelmişe çare yok. Duaların çok faydası vardır. Eğer ki eceli geldiyse, ülüm, ömür Efendim gecikmez yani uzamaz ve ölüm tehir olmaz ancak ne olur peki bu duanın ne faydası var o zaman dualar nereye tesir eder imanlı ölmesine tesir eder yani hüsnü katime onun için tabi insanlar komaya giriyorlar yoğun bakımlara düşüyorlar bazı geri doktorlar ümit kesiyorlar kestiriyorlar ümitsiz vaka diyorlar bazı misis vakalar düzeliyor. Bizim Fethiye imamı Mahmut Hoca Allah selamet versin çok hiç düzelemez dediler. Şimdi elhamdülillah düzeldi biraz. O da çok hizmetleri olan bir kardeşimiz. Fethiye Camisi'nin imamıdır. Felç oldu birden sokakta düştü. Genç yani. Belki de benden genç. Hiç ümit yok dediler. Çok üzüldüktü, dua ettik. Cemaatle de dua ettik. Sonra şimdi bak adam bilmeye başladı mesela. Ümitsiz derler, Mevla yaşatır. Yani ümitli derler, Mevla öldürür. Senaim abi de diyorlar, şimdi haber ettiler bana ki yoğun bakımdan çıkmış, hanımıyla yemek yerken ölmüş. Şimdi yoğun bakımda ölüyor, bekliyorlar, ölmez. Çıkar sağlamlaşır ve ölür. Bunlar takdir ilahidir. فَاِنَّ جَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ Allah'ın eceli geldiği zaman kehre edilmez. Kimse de ne zaman öleceğini bilemez. Geçen sene ya bu sene berat gecesi daha şurada bir buçuk ay olmadı. Berat gecesinde yazıldı. Kimler listeye yazıldı? Pide berata kadar o onların defteri dürülür. Onun için ne diyor? Adam evlenir. Düğünü olur. Çocuk doğar, çocuğu doğar. Şenlik olur. Halbuki berat gecesinde ismi veya çocuğunun adı ölecekler listesine kaydedilmiştir. Onun da farkında olmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için tabi e, kumaşçılarda kefer, kefenler bekliyor. Kimin kefeni hangi tezgahta? Efendim şimdi bir hazır? Kimse bilmiyor. Bir de bakıyorsun o kefen meğer seninmiş. o. Biz ne yapacağız? Ha hazır olacağız. Yani Ölümden kurtulmanın çaresi yok. İlim para etmez. İlimle olsaydı Adem Aleyhisselam'ın bilmediği yoktu. Ve alleme Adem'e lesmâ Her şeyin adını, sanını, gayesini, maksadını her şeyi Adem'e öğrettiriyor. Ama Adem Aleyhisselam öldü. Tabii bin seneye yakın yaşadı. Bin seneydi ömrü Fakat Davud Aleyhisselam'a Aleyhisselam'a bağışladı. Kırkını işte 960 seneye kadar yaşadı Adem Aleyhisselam. E ilim yaramadı. Allah'ın dostu. Dostluk yaramaz. Hullet yani dostluk makamı kime mahsustur? İbrahim Halilurrahman. Halil dost demek. E, İbrahim Aleyhisselam'a kurtaramadı. Geldi Azrail Aleyhisselam dedi ki: Canını alma gel. Peygamberlerin bir farkı var. Onlara geliyor musun, kalıyor musun? Biraz daha mühlet veriyorlar. Bir tek peygamberlere mahsut. Bazı velilere de olabilir. Ben bir şey anlatıyorum da onu benim aleyhime delil olarak internetlerde sunuyorlar. Efendi Hazretleriyle ile ilgili. O rüyaydı. Rüyada görüldü o yani. Yoksa ben demedim ki Hazretleri Aleyhisselam Efendi Hazretine geldi görüştüler. Ben öyle bir şey demedim. Ama keşfi açık bir zat gördü. Hep gördükleri de çıkardı. O da vefat etti, kabrin olsun. Buraya da gelirdi sohbetlere. O çok keşfe açık idi. O gördü, yani şimdi gelmek istemiyorum demiş. Bu rüyaydı ben, rüyayı anlatmak bir şey icabetmez etmez ki. Sen de rüyanda bir şey görüyorsun anlat. Rüyada yalan katma mühim olan. O rüyaydı ama peygamberlere muhayyerlik verilir. Vefat etmeden geliyor musun, kalıyor musun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Tehaczebdümün halilin yekra ulikâ halili. Ya Allah benim dostum değil mi? Dostumdur. Bu nasıl dost ki dostun canını alıyor dedi. Ölüm meleği cevap veremedi dedi. Dur müracaat edeyim. Mevlâ sordu dedi. Ya Rabbi dostum böyle diyor. Ben ona ne cevap vereyim? Sen ona de ki, Tehaczebdümün halilin yekra ulikâ halili. Bir dosta şaştım ki dostuna kavuşmak istemiyor. Aa, ölüm bu mağara mıdır? Dedi. Ya nedir? Dedi. Hemen gidelim, hemen gidelim. Dedi. Bak dostluktan geri bırakmadı iş. Sonra efendim ve itibar. Ondan sonra kelam Allah ile konuşmak. Allah ile konuşmuş Musa Aleyhisselam ve kellem Allah Musa teklima. Allah Teala Musa ile özel konuştu. Yani dünyada kelamını işittirdi. Kelimullah. E ona da ifadet etmedi. Geldi Azrail Aleyhisselam dedi canını alma geldim ama geliyormusun, kalıyormusun? Dedi sen ne konuşuyorsun? Bir çaktı yumruğu. Azrail Aleyhisselamın gözünü çıkarttı. Bu hadis sahiptir. Kütbü sitede geçiyor. Öyle kurafe uydurma rivayet değil. Çünkü Aziz Aleyhisselam insan suretinde geldi. İnsan suretinde olunca aynı gözü var, kulağı var. Anladın mı? İnsan şeklinde olunca gözü çıkar, vurulsun çıkar. Gözü aktı. Aziz Aleyhisselam dedi, Ya Rabbi beni bu, bu, bu dostun nasıl bir mübarekmiş dedi yani. Bayağı bir beni benzetti dedi yani. Mevla burada ki, ya senin gözün kolay iş. Künfeye kün bizde. Sen onu boş ver. Düşünme sen derdine düşme Ne yapayım? Sen de git ona bir tane öküz göster. Peki bu öküzün üzerindeki kıllar kadar yaşama sana müsaadesi var. Dedi böyle böyle. Meşhur hadis yani. Kaynak sahih. Dedi ki peki dedi Musa Selam. sonunda ölmek var mı dedi. E var tabi dedi. Ondan kaçamaz. E dedi o zaman ne çekeyim ben bu Yahudilerin derdini canım çıktı bunlardan 40 senedir uğraşıyorum dedi bari şimdiden öleyim de kurtuldum dedi bunlardan da İsrailoğulları uğraşıyordu ya ee Allah'la konuşmak da ölümü defedemedi. edemedi gördün mü şimdi yaramaz yani güzellik kurtarır mı güzellik dünyada bir kişi güzelliğinde sebep ölmeyecek olsaydı kim yaşardı Yusuf Ali Selam yaşardı güzelliğe de bakmadı sen çok yakışıklısın, jilet gibi delikanlısın diye sen ama bakacaklar. Deviriyorlar aşağı. Ondan sonra mülk, saltanat, hükümdarlık fayda eder mi? Etseydi kim etecekti? Süleyman Aleyhisselam etecekti. Babası Davud Aleyhisselam etecekti. Çok büyük mülkleri vardı. Mülken azimâ. Büyük mülk verdik onlara Nasıl faydası var Ne faydası var Şimdi teknoloji çok ilerledi Tıp çok gelişti Adamın kendisine ait hastanesi var Kendisine ait Süper Son model teşekküllü Belki Türkiye'de bir makineden Bir tane iki tane varsa o hastanedir Adını verip de reklam etmeyelim Ama oraların sahibi en büyük işsatları Geçen de öldü hem de devlet hastanesinde öldü e şimdi e, öbür başka vardı evvelce Türkiye'nin en büyük zengini öldü efendim kaç tane hastanesi vardı istediğin makineyi tak istediğin kalbi damarı değiştir onu çıkar onu tak ne yaparsan yap nefes bitti ecel geldi adam gitti çare yok peki sevgili Allah'ın sevgilisi Hub muhabbet muhabbet muhabbet Allah'ın sevgilisi olmak yani manasında kimdir Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Allah'ın sevgilisi de olsan ölüm geldi mi fayda yok ama tabii ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve da ne izin istedi Bedevi kılığında bir arabi kapıya geldi Fatıma annemiz baktı babam çok ağır hasta dedi seni görüşemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı olsa herkes geliyor kapıya. Çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istiyorsun, ne diyorsun? Herkese görüşürdü. Bedevisi, dilencisi, fakiri, hepsi, hastası. Onun kapısı açıktı. Fakat Fatma annemiz dedi ki, ayak akamıyor, konuşamıyor. Yani komada. Zor hali var dedi, babamla görüşemez. Dedi sen yine git ona söyle dedi. Kapıda bir haram yani izinsiz girmiyor. Hazrail Hazrail bize nasıl geliyor? Çat kapı geliyor. Tavandan, mavandan, yandan, duvardan ona bir yerde duvar yok. He? Kapıda bin tane koruma, adam içeride öldü. Hazrail'sem girer. Ama efendim sallallasına gelmedi edeben. Edebinden dolayı. Dedi izin istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve dediler ki, böyle böyle bir bedevi var kapıda. Müsaade istiyor. Biz dedik, çok hastasın. Buyurdu, gelsin gelsin, Rabbimin elçisidir dedi. Kılığında bedevi ama melek o surete geliyor. Tanımıyorlar onu yani. Sahabeden tanımıyorlar. Normal ekseri, dihiyetü'l-kelbi radıyallahu anh, Arapların en güzeli onun suretine gelirdi. Fakat onu gördükleri zaman, dihye geldi de, zannederlerdi yani. Anlamazlardı melek olduğunu. Ama burada, ee, bir Bedevi şeklinde tanınmayan bir şekilde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu tercih hakkı verildi. İşte son hutbesinde ne okudu? Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. O kul ahireti seçti. Bunu duyunca kimse bir şey anlamadı. Ebu Bek ağlamaya başladı. Radıyallahu Neden? Resulullah kendinden bahsediyor. Seçim hakkı verildi. O ahireti istedi. Efendim, şimdiki bizim hesapla 61 yaşında yani. Hicri hesapla, ki esas yaş ona göre muhtemel, 63 yaşında vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi düşünerek vefat etti. Bizim derdimiz düşerek vefat etti. Ağır komalar geçirdi, sıtmalar yaşadı, zehirlendiği için o zehir her sene onu yokluyordu. Hayber'deki Yahudi kızının koyunu zehirlemesi neticesinde o zehirin tesiriyle Şehit oldu ve öyle zorlanırdı öyle darlanırdı. Ela innel mevcerat ölümün çok sarhoşlukları var çok zorlukları var. Acayip bir şey bu ölüm ya. Diyor ki tam rivatini yani rakamını hatırlayabilsem ölümde ölüm anında insan 25 bin olacak hatırlımda şimdi. 25 bin tane şiddet yaşıyormuş. 25.000 25 bin. 25 değil. 25.000 bin tane şiddet. O şiddetleri eceli gelmeden evvel yani ölüm anında yaşadığı şiddet sen bakıyorsun adam pat gitti. Öyle pat gitmiyor işte. Öyle bir şiddet öyle bir zorluk yaşar ki diyor Ruhul Ben tefsirinde İsmail Hakkı Hazretleri. Yani o da geçmiş ulema adam alıyor. E bunu nereden biliyor? Kendi ölmüş mü? E ölen zaten bunu anlatamaz. Ya yani nereden biliyor? Bazlarına Allah ölürken konuşturuyor. Alenen konuşuyor, bilgi veriyor, ölüyor. Böyle ölenlere de rastladık. Yani kitapta da söylüyor bunu. 25.000 tane şiddet yaşar diyor. O şiddetlerden bir tanesi yani o ölüm anından evvel gelse ona ölürdü diyor. E bunun 25 bin, yani insanı öldürecek nitelikte zorluk geliyor. Bundan 25 bin tane ayrı cihetten geliyor. Ve eti il külli mekan. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ona her mekandan gelir diyor. Yani artık başında zaten kaç bin tane damar var. Bacağında, şurasında, burasında kafanın içindeki damarları yan yana koysalar dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor? Sırf kafadaki, vücuttaki damarlar kılcal damarları açsalar, birbirine ekleseler, dünyanın etrafın dönecek kadar içimizde damar var. Sen ne konuşuyorsun? Bunların her biri acı çekiyor. Sen yaşadın mı? böyle, şey yaşamadın. 25 bin tane, ondan sonra diyor, ölümden sonra ne var? Ölümden sonra 360 diye hatırlıyorum tabii, kafamda tam şey değil. 360 tane ölüm sonrası, işte kabir, Sual cevap mahşer, sırat, mizam vesaire, mahşerdeki şiddetler 50 bin sene mahşer. 360 tane büyük belayla karşılaşacak diyor, her biri ölümden beter ölümü arattırır diyor. Hadi bakalım, çık işindensin. Niye geldik bu dünyaya? Şaşırdık kaldık. Yani bu durumu bilsem, geliyor musun, kalıyor musun deseler kalayım derdi. Bu aklım öyle kesiyor. Ama bize sormadılar. Biz birden kendimizi dünyada bulduk. Şimdi artık ne yapacağız? Düzgün hareket edeceğiz. Efendim, şimdi öyle şiddetler, öyle dehşetler önümüzdeki günlerde hepimizin kapısını çalacak. Ey Allah'ım, sen ölüm bizi uyandırmadan, sen bizi uyandır ya Rabbel alem. Allah en ebihina, kable yünebihen el mevdi. İmam Rabbani Hazretleri'ne duasıydım. Ya Rabbi ölüm bizi uyandıracak ama bir daha uyutmayacak. Şimdi sen bizi öyle bir uyar ki bir daha senden habersiz kalmayalım. Senden cahil, gafil kalmayalım. Hep senin huzurunda olduğumuzu idrak edelim ya Rabbelal. Onun için diyorum size. Ölüme çare yok. Mal yaramıyor. Mal yarasa kimi kurtardı? Karun'u kurtardı. Saltanat yaramıyor. Yarasa 400 sene yaşadı. 400 senede karnı ağrımadı, başı ağrımadı. Bir oturuşta bir küçük deve yerdi. Yahut da işte o oğlak yerdi. Efendim 40 günde bir apteşe giderdi, kalaya giderdi. Firavun bu, firavun. Adam kolay mı firavun oluyor? Herkes firavunun diyebilir mi? Adamda bazı farklı özellikler vermişti Allah. Onun için kendini bir şey zannetti. Ben ilahım dedi ama geberdi gitti o zaman biz kesin karar verilmiştir bu şey ölümden biz kurtulamayacağız ama hala anlamış değiliz ha hala ne bekliyoruz biliyor musun ömür uzatan haplar falan bekliyoruz onlar da çıksa ne bekliyoruz biliyor musun acaba ölmemek de ileride çıkabilir mi teknoloji çok gelişti hakikaten söylüyorum benim bile aklıma ara sıra geliyor. Ne gülüyorsun ya? Senden mi gizleyeceğim yani? Ya diyorum belki diyorum bir şey çıkar diyorum yani. <gülüyor> Yakında öleceğim haberim yok. Ama insanız biz. Ölmemek istiyoruz. Ölümün yüzü soğuk. Kimse istemiyor. Allah Allah. Yani tabii evli Allah'ın için istemiyor. Biraz daha fazla yaşasam daha fazla namaz kılarım. Onlar daha fazla kazanmak için istemiyor. Peygamberler yaşasalar ümmetlerinden daha çok nasihat etmek için. Onlar yemek içmek için değil. Ama biz, biz işte o oh, oh. devamlı keyif. Canımızın istedikleri işte şuna ulaştım. Daha fevkinde bir şey istiyor. E ben bu yetmez, şu yetmez. Gözünü dikmiş oraya buraya. Herkes kendine göre bir planı var yani. Kimi ucuzcu, kimi pahalıcı. Ama oraya kavuşmak için yaşaması lazım. Lakin bu işler yazılmış. Efendim, melek giriyor. Sen de annenin karnında 120 günlük olduğunda Mevla'ya soruyor. Ana rahmiyle görevli melek var. Melek ana rahminesi var. Melek bir bakarsın dünyaya sığmaz. Melek bir bakarsın bir delikten geçer. Çünkü neden? Nurani varlıklardır. Senin benim gibi metresi santimi yok. Boy külü yok. Onun için her yere girer. Ana rahminde müvekkel melek. Müslüm hadisi, Bukhari hadisi bu ya. Soruyor Ya Rabbi ne yazayım? Tam ruh üfleniyor. Et kemik canlanıyor. Çiğne, bir Evet bir avuç et, hareket etmeye başlıyor. Ruh gelir gelmez. Ne yazayım Ya Rabbi diyor. Rizgau ecelu ve şeqiyu nevsaid. Neler yiyecek ölünceye kadar kaç lokma, kaç yudum su, rızkını yaz. Hiç rızkından kaçamaz. Bugün hiç haberimiz yokken bizi... Ne köyüydü orada? Çiftlik köy, Yalova'da değil mi? Oradan geçen, girdik oraya bir şey. Yiyelim dediler, orada bizi seven biri varmış. E girelim dedik ama yemek de fayda etmedi. Yani şekerimizine düştü. Hiç haberimiz yok oradan yiyeceğimiz. E orada yazılmış ta ana karnındayken orada yazılmış Bursa'ya gelirken şuraya sapacaksın. Orada yiyeceksin. Mecbur yiyeceksin. Olmadı dayak yiyeceksin, yine yiyeceksin. <gülüyor> tabii. Nasreddin Hoca ne dedi? Ne hala memleket burası. Döve döve helva yediriyorlar. <gülüyor> yedi yedi helvaları para ödemeden çıkıyor. Bir de dayak yedi bu sefer. Yine işi şeye veriyor, şakaya veriyor. Dedi ki ne hala memleket ya. Döve döve helva yediriyorlar adamı. Baştan anlamıyorsunuz lafı tabii. Anlatınca anladınız. İşte bu. Peki rızkını yazın, ecelini yazın. Hangi gün, hangi saat, nerede ölecek? Bak, yemek yerken ölüyor. Naim abimiz mesela öyle diyorlar şimdi. Yani bir lokma içine gidiyor. O çünkü yazılmış son lokmanın suyuna kadar o yazılmış. Mutlaka o gidecek. Öbür kaşık tabak kaldı orada. Rızkını yazın Ecelini yazın. Bir de şakî midir, saîd midir? Yani bedbaht mıdır? İmansız ölecek. Allah muhafaza ya Rabbi, Ne yazdı bizim hakkımızda acaba? Onun için her berat gecesi ise dua okutturuyorum. 10 kere 3 Yasin, altı rekat namaz, 10 kere o dua. Her berat gecesi söylüyorum size. Bu sene ölecek imanlı ölmek kesin olsun diye. Evet, rızkını yazın, ecelini yazın. Şakî mi bedbaht mı ölecek? Saîd yani mes'ud. Yani saadetli ne demek? Efendim, e, imanlı ölecek, cennete girecek. Saadet demek o, hadis-i şeriflerde. Bunları yazın buyurun. Alın yazısını inkar eden ilahiyatçılar. Ne zındıktır onlar biliyor musunuz? Profesör de olsalar, hacı hoca da olsalar, namaz da kılsalar, sakallı da olsalar, kaderi inkar eden zındıktır. Ya. Alın yazını inkar ediyor. Mevla bilmiyor mu da yazmasın? E zaten bilmiyor diyor adam, baksana. Bilmiyor diyor, Aziz Bayındır ne dedi, ne bilsin dedi. Şakî midir, sâit midir? Ya Rabbi şakîlerden yazdınsa, sen Kur'an'ında buyuruyorsun ki, Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Allah'ın bizi şakîler defterinden sil ya Rabbel'e alem. <gülüyor> ya Rabbi sâitler defterinde yazdıysan, oradan çıkartma, sabit eyle ya Rabbi. Amin. Şu cemaat hürmetine, şu dualar bereketine. Mübarek Şaban Şerif ayının son gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayının son gecesinde bu ayda bizden hoşnutlar razı eyle yavrum. Amin. Allah mu amin. Ya Rabbi alemin. İşte ölüm geldi çatıyor. Bak Ramazan'a kavşamadı. Bir gün kala bayrama kavşamıyor. Efendim hepimizin başına böyle bir gün gelecektir. Tabii annesi kıymetli kadri ağlamız nur gibiydi kazaya rıza üzere, teslimiyetli böyle hiç. Mübareke bir annemizle babamın halasıydı. Ondan sonra kendisi de evlat acısı çekti. Çocuk motosikletle vurdu bir tarafa çocuğu öldü, gencecik oğlu öldü. Bu da zor iş. Allah evlat acısı vermesin bize, tattırmasını. Amin. Ya O Orada sabretti. Oradan da kazanmıştır. Değil mi? Gencecik oğlu efendim, öldü. Orada sabrettiler, tahammül etti. E, bunları Mevla ecirsiz bırakmaz. Ya Rabbi, Naim abimizin seyyatını mahveyle ya Rabbi. Günahlarını, taksiratını affeyle ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbi, rızanı helal eyle. Ya Rabbi, salih amellerini, hayırlarını, hasenatlarını nizanda tezkiyle ile ya Rabbi. Ağır getir ya Rabbi. Ya Rabbi, kabir şual cevabına muktedir eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Allah'ım sen fazlu kereminle ya Rabbi vel ve ya hayran nasirin ve ya hayran fâtihanin ahirette karşılaşacağı bütün güçlüklerden zorluklardan imanı sayesinde namazı sayesinde abdesti sayesinde halasayla ya rabbena amin ruh için buyurun şahit <tvis suzan> eşhedü la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu la ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin aded ma ve şaeu ilmullah Allah Allah Allah. Hediye şu saatte vasıl ile. Ruhunu şad ile, kabrini nur ile. Ailesine sabrı cemil ile, ecel ihsan eyle, ya Rabbi'l Alemin. Amin Allah ala Muhammed ve Sonra Muhammed Ali kılay vefat etti. O da yaptığı iş caiz iş değil. Yani boksörlük yüze vurmaktı. Yüze vurmak haramdır, caiz değil. Ama e, kendisi Müslüman Oldu, işte 20'li yaşlarda İslam'ı seçti, tercih etti. efendim i̇şte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını Muhammed adı diye işte yıldızları yere koymuştu. Onu yok, benim adımı yere koyarsanız koymayın, yukarı kaldırttırdı işte. Böyle bir ilkleri var. Bir camiler yaptırdı, bir şeyler, Hayırlar öyle de duyuyorduk. Biz de çocuktuk da, O zaman siyah-beyazlı ek televizyon yeni gelmiş Türkiye'ye yani. Ben bilmiyorum kaç, 7-8 yaşında mıydık, neydik? Babam almış eve. Eğer Amerika'da gündüz oluyor. Ya burada gece, oluyor, sabah namazına yakın orada gündüz oluyor herhal. Efendim onun maçları olurdu. Bütün Müslümanlar böyle ben 40 küsür seneyi konuşuyorum şimdi. Bütün Müslümanlar böyle kalk desen kalkmaz. O Muhammed Ali Clay maçı var. Ben çocuktum ama biz de uyanıyorduk yani. Uyumu böyle şey deyip kazansın diye dua ediyorduk falan. Bir İslam'ın simgesi olmuştu yani o zamanlarda böyle olmuştu tabii. Karşıda da Hristiyan olunca vursun geçirsin diye <gülüyor> efendim devirsin diye millet böyle bir şey yani hayatta boks boks Türk milleti Müslümanlar hiç ilgilenmez o işten. Öbür maça hastalar çok var da. Öyle günler idi. Yani sonra 84 senesinde ben Umre'ye gittim. Efendi Hazretleri ayrı. Biraz da zor izin verdi bana ama gönderdi beni. Kaldım biraz. Baktım Hacı El Hacer Esved'in arkasında kılıyorum. O zaman da böyle kalabalık yoktu. Ama akşam yatsa arası yine cemaat olur, Kâbe'de. Kâbe'de bir taraftan bir tarafa adam geçmediğini biliyorum. Beklersin ki tavaftan biri gelsin. Bir tarafında hiç adam yok. Böyle boş rastladım yani. Şimdi nerede? Bir gecede 35 kere Hacer Esved'i öptüm. O da öpmeyeni dövüyorlar yani. Bo boş. Öyle zamanlar vardı 80'lerde. Şimdi imkanlar arttı, millet paralandı, herkes gidiyor. Maşallah, Allah gidenleri sayılan ziyade etsin. Dediler, Muhammed El Kılay gelmiş ama biraz parkın sonu olmuştu o zaman da yine. Titriyordu, baktım gideyim. Ben de gittim baktım, o dev gibi adam ben. Sarmışlar da etrafını, o bir şey bu bir şey. Korumalar, morumalar, itiyorlar, itekliyorlar. Hacer beteriz devam yani. Onun yanına yanaştırmıyorlar. Sonra gördü beni oradan, ben bir şey sakalım, sarığım var diye midir, nedir? Böyle ben elini uzatayım diyorum, baktım yanaştırmıyorlar. Sonra öyle onları yardımı öyle ne uzattı bana elini. Ondan sonra tuttum elini, bak benim elim kaldı şey gibi, bebek eli kadar kaldı, adamın eli böyle. <gülüyor> bir misafaa ettik yani. Ondan sonra öyle dua etmiş olur. Sonra o tavafa girdi, bütün millet evliya gelse tavafa girmezler. Herkes yatıyordu aşağı. O tavafa girdi diye. Herkes tavafa girdi. Akşam yatsı arası gelmiyor. Ya, hepsinden boyu uzun. Bir bakıyorum şahit dönerken ben acar karşısında oturdum işte. Okuyacaklar. Allah'ım ya Rabbim. Şu kadar üstün geliyor herkese. Bakıyorsun böyle. Hepsi burasında. Bütün tavaf. Rabbim rahmet eylesin. Amin. kabr nur eyle ya Rabbim. İslam'a, Müslümanlara... E, sevindirdi, ferahlık verdi. İslam'ın adını yüce tuttu. Sen de onu affeyle, mağfiret eyle, Ya Rabbi. on da ruhuna okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhabdû abdû resûl la ilahe illallah kulli lemhetin ve nefesin adeden vâvşahû ilmullah Allah Allah Allah ya Rabbi Hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabrini nur eyle, seyyatını mahveyle ya Rabbel alemin. Amin. İslam'ı aziz tutanları aziz eyle. Amin. Zelil tutanları zelil eyle ya Amin. Amin. Allah'ım sallallahu ala ve sellem, Muhammed'in ve alâ aleyhi ve, aleyhi ve Şimdi vakitler yakın, ezan yanaşmış vaziyettedir. Ben size, tabi Ramazan-ı ile ilgili yarın yapılacak vazifeler var. Yarın ilk gecesi mi? He? İlk teravi mi? teravih şimdi siz hatimle kılıyor musunuz hatimle kılan yere gidiyor musunuz özellikle gitmiyoruz değil mi <gülüyor> özellikle gitmiyoruz aman ha onun için kapıya ne yazıyorlar dikkat hatimle kılınıyor <gülüyor> lan ne dikkat herif eşeği hatime girmiş eşeği şey bağlamış hatimle namazı bilmiyorum normal terabi zannetmiş Efendim, hafif bağlamış yani, ipi, ipi sıkmamış. ne olsa kaçacak hali yok demiş. Bir bakmış, iki rekat bir teravih kadar. Dört rekat da bir teravih kadar. Kılayım, kılmayayım, çıkayım, çıkmayayım. Çıkmış, eşeğe demiş ki, bu iş inada bindi, bunu bitireceğiz demiş. <gülüyor> Hele bir seni sağlam bağlayalım demiş. Şimdi camilerde yazıyorlar işte. Ha. Bir de bazı camilerde ne oluyormuş biliyor musun? Miriman Sultan'da şimdi duydum. Çok da hoşuma gitti. Son on günde 300'den bir hatim. Son on günde normal hatim bir cüz. Bunlar ne yapıyormuş? Son on gün 300'den bir hatim daha. Nasıl? İyi gider değil mi? Ya Kabe'deki kadar oluyor. Buranın üç cüzü Kabe'de bir cüz kadar okuyorlar. Bizimkiler seri, seri okuyorlar. Yani Kabe'de iki saat sürüyor. Bu da 2 saatte 300 okur. Güzel yani. Ama daha da inatla bindirirsen tek gecede Hatimeden de var. Şu anda mevcudu yoktur ama belki sanki yedi mimamı vardı. Lakur Mehmet Efendi. Her sene Kadir Gecesi'ne kadar bir hatim yapardı. Kadir Gecesi'nden sonra 10 cüzden 10 cüzden 3 gecede. 10 gecede 300'den değil. Bu 3 10 cüzden 3 gecede. Dedi ki bu sene öyle yapmayalım dedi. Normal bir hatim yapalım dedi. Cemaat dedikoduya başladı. Hocanın hafızlığı zayıflamış herhalde. Bunu bir duydu. Öyle mi dedi? Var mı gelen dedi? Bir gecede dedi. Geceler uzundu o zamanlar. Şimdiki geceler zor sual. Hacı Salih Efendi Hazretleri de rahmetullahi aleyh o derdi ki ben de o gece bulundum hususi gittim. E şimdi bizinkiler hususi kaçar. Bir gecede mi? Cami boşalır. O dedi bir duydum dedi hususu gittim. Limonları küpleri koymuşlar dedi. Millet ayılan bayılana dedi. Pat düşüyor dedi ki. <gülüyor> Uyuyor dedi armut gibi düşüyor dedi. Armut gibi ben diyorum tabii. Hacı Efendi öyle laflar konuşmaz. Neyse efendim. Saura dedi yarım saat yakaldı yakalmadı. Ya Katbi kaldı, bitirdik dedi. Ya. Şimdi Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Men şeyde Fatihat el-Kitab ki hani kemin şeyde fi sabilillah. Allah yolunda bir Kur'an-ı Kerim'in hatminin başında bulunan Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibidir. İstanbul'un fetihini kutluyoruz ama bulunsaydık daha iyi olurdu değil mi? Ama bulunamadık. Mekke fethinde bulunsak çok daha iyiydi değil mi? Sahabeden olurduk. Ama bulunamadık. Şimdi hatimin başında bulunan bir fetihte bulunmuş gibidir. Bursa'da nerede var hatimle kılınan? Orayı bulun oraya gidin. Her gece değil bir gece gitseniz yarın ilk geceniz öyle olsun. İnşallah. Ben de Yavuz Selim Camii'ne gideceğim inşallah. Yarın gece hatimle kılacağım inşallah. Sonra son geceyi de kollayın. Hatimle kılınan yerin bir de son gecesine giderseniz arada gidemez miyiz? Hep gidin. Bir şey mi dedik? Ama en azını konuşuyorum. En azını. Ve ben şeyde Hatimetel kitap. Kur'an'ın sonunun katmine yetişen, hele ki namazda da olursa bu, Ramazan'da teravide olursa kat kat kat kat Kâne kemişeydel megâl mehînet tüksem Harbe yetişemedi ama ganimetler dağıtılırken yetişmiş gibidir. Yani nasibini alır. Nasibini alır. Adam 30 gün canı çıkmış her gece. Sen gidiyorsun son gece dağıtılırken alıyorsun. Tabii ki her gece giden kadar alamazsın. O kadar da değil ama mutlaka ganimetten hisseni alırsın. Manevi dereceler ve feyizler, bereketler, ganimetler dağıtılacak. Allah'ım yarınki gecede katme muvaffak eylesin. Amin. Son gecede de yetişmek nasip eylesin. Amin. Arasında da teravihleri cemaatle kılmak müessere eylesin. Amin. Amin. Bir de ne meselesi var? Ramazan'a kavuşmayı nasip eylesin bir defa. Amin. Çünkü yarına kadar kim öle, kim kala. Onun için duamızı yapalım buyurun. <gülüyor> Allahümme barik fi Recep ve Şaban <gülüyor> ve bellegna Ramazan. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sallam. ve sahbihi. Allahumme barik fi Recep ve Şaban ve bellegna Ramazan. Allahümme barik fi Recep ve Şaban ve bellegna Ramazan. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ramazan'a kavuştuk diyelim. Yarınki gece. Hilal gecesi. Hilali her yer göremiyor. Şimdi şehirde hiç görünecek halk kalmadı. Işıklar e, ve evet, dumanlar, gazlar, bu kadar çıkan gazlar yakın yerleri bütün ufku kapatıyor. Şimdi Çamlıca'dan görüyorlardı eskiden. Şimdi Çamlıca'dan nereden göreceksin? Çamlıca'ya çıksan her yer şehir duman altında yani. Bütün gazlar, şeyler çıkmış. Fabrikalar, binalar, 15 milyonun, 20 milyonun efendim tüketimi var. Bütün bunlar tabii e, gazlar halinde e, fezaya kar karışıyor. Ondan sonra bu yüzden ne yapıyor? Ayın görüleceği ufku kapatıyor. O ay ilk gece çok küçük çıkıyor. Çok da az duruyor ve çok ip gibi, çizgi gibi çıkıyor. Bundan dolayı yani görmek zor oldu şimdi. Ama takvim hesabına da itimat edilir. Şimdi takvimler şaşmıyor yani. Bundan dolayı yarın gece bizim yapacağımız ne var? Dualar var. Bu duaları kısaca söylüyorum. Bunları inşallah amel etmeniz Allah hepimize işte ulaşmayı nasip etsin. Tamam ulaştık, yarın ulaştık. Ulaşınca da bunun orucuna muvaffakiyet lazım. Yaza geldi, tam ortalık serinlemişti, Ramazan tam sıcağa geldi. Ondan sonra en uzun günlere geldi. Değil mi? Yani İstanbul itibariyle 8.40'da başlıyor. 8.48'e kadar da gidiyor. Ve sonuna kadar da öyle gidiyor. 5 dakika karınız yok. Hiç. Bu sene yok karınız. Şimdi hal böyle olunca burada kuvvet lazım. E i̇şi gücü olan var. Herkes benim gibi yatamaz ki evde aşağı. İşi gücü olan var, sıcakta çalışan var, ocağın başında, ateşin önünde çalışan var, kömür ocağının dibinde çalışan var. Kaç Bin metre, iki bin metreye nefes alamıyor adamlar. Bunlar oruç tutuyor biliyorsunuz. He? Her sene adettir enerji bakanları gider orada bir iftarı beraber ederler falan. Böyle bir hareketler yapıyorlar yani. Allah hayır versen. Niyetleri iyiyse ecirleri bol olur. Şimdi oradaki iftar bak millete boruç tutuyor. E şimdi onun için kuvvet istemek lazım. Dua etmek lazım. Kadir gecesine kavuşmak için çok dikkat etmek lazım. Mesela bu sene pazartesiyle giriyor. Ebru Hasani Khorasani Hazretleri ne diyor? 40 senedir Kadir gecesini hiç şaşmadım ama ilk girdiği güne göre değişir. Mesela bu senedeki şey yapılan hesap 21'e denk geliyor. Mesela 21 zaten Şafii mezhebinde bizim 27 gibi Şafii'de kesin 21. Oğuz'da da Sayat-ı Şerif var. E şimdi bu sene yine denk geliyor. Peki Kadir Gecesi ne denk gelebilecek miyiz yani? Orayı kaçırdık mı bittik zaten. Fe ile tughayru min alf Ramazanda bir gece var 1000 hayırlıdır. Men hurime khayruhu fe O gecenin bereketlerinden mahrum olan bütün hayırları kaçırmıştır. Ne büyük zarar. E biz 27 fix ya tamam da arkadaş niye Resulullah Efendimiz son 10 gece camide kalıyordu o zaman? Niye itikaf yapıyordu? Kadir gecesini aramak için. Vefat edeceği sene kaç gün itikaf yaptı? 20 gün itikaf yaptı. Son senesi. Kadir gecesine denk gelmek için. Onun için tabii 27 çok ümitlidir ama biraz da Ramazanda uyanık olmak lazım. Mahrum olmamak için. Bundan dolayı dua lazım. Şimdi Hilal duaları Ramazan-ı Şerif kitabımın 19. sayfasından başlıyor. Efendim 27. sayfasına kadar gidiyor. Ramazan-ı Şerif Risalesi var. Bu fakir yazmış. ha Bunun 19. sayfasından başlıyor. 27. sayfaya kadar bu dualar mevcuttur. Ben şimdi size kısaca bir iki tanesini rivayet edeyim. Hani Ali ibn Abi Ebi Talibin Hazreti Ali Efendimiz rivat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilal gördüğü zaman veya ikinci gece gördün veya üçüncü gece ama yariki gece mutlaka hilal gecesidir. Göremezsek de duası okunabilir. Ne derdi üç kere? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sonra elhamdülillah lezi ve khalakkake diye bir duası var. Bu dua 19. sayfededir. Biraz daha devam ediyor. Kim bu hamdini Allah'a yaparsa, Allah Teala meleklere okulu gösteriyor. Ya melâketi, ey benim meleklerim, işhedû şahitlik yapın. En-nikat a'tek duâzele abdeminel Bu hilal duasını okudu, tekbir getirdi, bana hamd etti. Şahit olun, ben bu kulumu cehennemden azad ettim. Yarınki gece bir satırlık bu hamdi yapmaktan aciz misiniz? Bu kadar da mı acizsiniz? Saatlerinizi maçlara, kaçlara filmlere, dizilere veren, gözlerini, kulaklarını ipotek eden insanlar. Bu kadar zavallı mısınız da? Azad olup da Ramazan'ın başında azad oluyorsun ilk saatinde ya. Akşam namazı ezan okunur okunmaz bu dua okunabilir artık. Başlamıştır. Süreç ne zaman başlıyor Ramazan? Yarın akşam ezanıyla Şaban-ı Şerif çıkıyor. Ve Ramazan-ı Şerif tahil oluyor. Rabbim baliğ eylesin, amin. amin. Evet, azat olmak lazım arkadaş. Bu kadar kolay etti Mevla. Sen ne kadar cahillik ediyorsun ya. Bu hadis-i şerifler. Sonra Resulullah Efendimiz hilali gördüğünde ne derdi? İşte Allah-u Ekber. Elhamdülillah. Lâhevle ve lâh kuvveti illâhevillâh. Allah'ım nesel fi bu ayın bütün hayırlarını senden isterim. Ve udge misheril kaderim misul hacri. Hakkımda kötü kaderler takdir edilmesinden ve mahşere kötü çıkmaktan sana sığınırım. Bu da hilal duasıdır, sünnettir. Bu sünneti yapan var mı? Yok. Öldürülmüş sünneti ihya edene ne var? Fele vecrümet şehit, yüz şehit cevabı var. Bu sünneti yarın gece her ayda var ama madem Ramazan hilali başka hilallere benzemez. 11 ayın sultanıdır. Seyyidüş i Şuhur, Şehir Ramazan, ayların efendisi Ramazan ayıdır. O zaman yarınki gecede hiç olmasa senede bir kere bile olsa şu sünnete ittiba edelim. Yapar mıyız? İnşallah. Sonra yine sünnet seniye. Allah <gülüyor> ve hillehu aleyna bil yumni velime. Bu ne acayip bir şey. Ya Rabbi bu hilali bize bereketlerle, imanlarla, İslam ile, selametlerle sevdiğin, razı olduğun, bütün hayırlara muvaffakiyetlerle üzerimize doldur Ya Rabbel Alemin diyor. Rabbi ve Allah, ey Ramazan hilali, senin de Rabbin Allah, benim de Rabbim Allah diyor. Nasıl dua? Sevilip Allah'ın sevdiği şeylere muvaffakiyet kadar büyük dua yoktur. Çünkü bütün sevdiklerini nasip edecek sana da, sevmediklerinden uzak tutacak seni. Enes radıyallahu anh ribadetinde, bir mümin hilali gördüğünde Allah'a hamdü sene ederse, işte zaten o deminki dua okuyan hamdü sene etmiş oluyor. Bu tamam. Sonra yedi kere Fatiha okursa, kaç kere? Bu neye mahsustur? O ay gözünden şikayet etmez. Ne katarak iner, ne gözüne bir zarar gelir. O ay gözünün sigortasıdır. Bu her ay yapılsa ölene kadar gözüne bir şey olmaz. Ben bunu niye yapmıyorum mesela? Bu kadar ahur şeker hastasıyım. Unutuyoruz işte. Her ayın ilk gecesi bana arkadaşlar not olarak hatırlatsınlar. 7 Fatiha'yı niye okuyamayalım yani? Ondan sonra hadis-i şeriflerde yine 22. sayfada başka bir dua var. Ya Rabbi şeytandan korunmayla ve Rahman'ın rızasıyla bu ayı bize dahil eyle Ya Rabbi diyor. Bu da emniyet istiyor, iman istiyor. İmanda kuvvet yani görür gibi inanmak ve selamet. Selamet ne demek? Bütün belalardan afiyet ve kurtuluş. Ramazan ayında sigortanı yaptırıyorsun. Bunlar tabi hilal dualarıdır. Ee, 22'de yine var. Üç kere hilale ve Ruştin Hayırlı hilal olasın. Efendim, beni irşad eden bir ay olasın. Yani irşadıma vesile olasın. Hayrı buldur, buldurasın. Sonra yine sığınma duası var. Bunlar genel. Şimdi geldik. Bu hilal dualarından sonra Ramazan ayına mahsus hilal duaları. Bu nedir? Diyorsun ki 23. sayfada Ramazan risalesini açıyorsun. Böyle sayfa orada var. 23. Elhamdülillah eldi zebe Şaban ve bir <gülüyor> bişer Ramazan. Şaban ayını götürüp Ramazan ayını getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Tamam. Burada amin demeniz için söylemiyoruz bunu tabii. Yarın okuyasınız diye söylüyoruz. Değil mi? Ama buradaki aminleriniz de kabul olsun. Amin. Amin. Şimdi Ebu Cafer rivat ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ramazan ayının hilali göründüğü zaman insanlara böyle bir dönerdi. Daha hilali görü görmez. Sonra dua ederdi. Bu çok büyük bir duadır. Bu Ramazan'a özel duadır. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın duasıdır. Bu 25'in sonunda başlıyor. Sizin okuyacağınız kısmı 26'nın da başına geçiyor 3-4 satır. 25'in sonunda başlıyor. Bitti zannetmeyin. Sayfa bitti diye bitti zannetmeyin ya. Kap şeyi çevirin. Sayfayı çevirin daha. Öyle biter mi hemen? Allah hilli ve bil emni vel iman ve selamet vel islam. Ne diyor? Ya Rabbi bu ayın hilali bize güvenceler getirsin, imanlar getirsin, selametler getirsin, İslam getirsin ve afiyet getirsin ve râf hastalıklarımızı kaldırsın ve leûne alâs-riyâm oruca yardım getirsin ve salât-terâvî namazına yardım ve telâf kuran Kur'anı Ramazan'da hatmetmeden çıkmaması için Kuran okumaya yardım, Allah vakitler, bereketler ihsan etsin şimdi en mühim dua bu اللâhu sellim sellimnâ li ve-sellimû le Ya Rabbi Ramazan'ı bize selametle getir bizi de Ramazan'a selametle teslim et ki bunda bir günah bize nasip etme diyor. Bak bir günah nasip et. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? selime yolul cuma selmet senet kullâ. Cuma günü selametle huzurla günahsız geçerse bütün hafta ona bağlıdır. Ve idâselme şer Ramazan selmet senet kullâ. Ramazan ayı selametle, huzurla, afiyetle ve günahlardan uzak olarak geçerse bütün sene öyle geçecek. Ramazan mihektir. Onun için hadis-i şerifte bu dua yapacaksın ki, ya Rabbi diyorum. Ramazan'ı bize selametle getir, bizi de Ramazan'a selametle çıkar, Ramazan'dan selametle çıkar. Yani günah nasip etmeden çıkar bizi. Ve tesellem minnal sonunda Ramazanımızı bizden sen teslim al, kabul eyle. Hatta yecrucu Ramazan Ramazan çıktığı zaman Bayram gecesi ne olsun? Dostlarının bayramı gibi olsun Sen bizi affetmiş olasın Sen bize merhamet etmiş olasın Ramazan çıktığında sen bizi tertemiz edip bağışlamış olasın Nasıl bir dua? Siz diyorsunuz ki hocam Sadece bu idare eder bizi sanki Hepsini içine aldı falan Yahu hepsini okusan beş dakika tutmaz. Ha bu dediklerimin hepsini okusan, beş dakika tutmaz. Zaten yarın oruçlu değilsin, iftar derdinde yok. Değil mi? İftar derdinde yok. İlk gece geliyor, gün evvelinde oruç yok. Sonra burada yine acayip bir dua var. Bu da rivadet ediliyor. Ya Rabbi Ramazan ayı geldi, gölgesi bastı. İşte onu bize selametle getir, selametle çıkar. Dua, duaları söylüyor. Sonra diyor Ya Rabbi, orucunu nasip eyle, teravihini nasip eyle, sabretmeyi nasip eyle sevabını senden bekleyip ihlas nasip eyle Ramazan da bana ciddiyet kuvvetli ibadete gayret ibadete karşı kuvvet bir de neşat neşat ne demek neşat yani bir insan mesela düğüne giderken nasıl gidiyor düğüne gidiyorum hareketleri falan çıkarken nereden diyor düğünde kaşadı çıkmış Şimdi horon oylarken adam ölüyor zaten. Kalp krizi geçiren de oluyor. Düğünden diyor yani. Suyunu çıkartmışlar adamına. E şimdi neşatsız. Ne demek? Namaza kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Öf, ben nasıl kalkacağım şimdi? Böyle. Yani var ya on rekat kılacak kadar düşünüyor. Ondan sonra kalkıyor. Bir de böyle bir tembel, bir hareketler, bir sağa, bir sola. Kılarken bir adam teravide ne bekliyor? İmamın eğilmesine yaklaşmasını bekliyor. Selam veriyor, oturuyor. Hele hatimle kılanlar çok yapıyorlar bu işe. Mekke'de de gördüm. İftida tekbirini kaçırmadı. Ne iftida tekbiri? Nasıl olsa bir rekat, on dakika diyor. Oturmuş aşağı. Ne zaman imam yanıklaşıyor? Böyle kalkıyor. Hacı efendi rükuya zor yetişiyor. Yani böyle bir şey. Bunlar ibadete karşı tembellik ve gevşeklik Allah Teala'nın mekruh saydığı şeyler onun için ne Ya Rabbi diyor Ramazan'da bana ne ver neşe ver diyor yani ibadette nasıl olayım böyle canlı canlı canlı canlı teravih kılayım değil mi sen diyor tembellikten üşengeçlikten gevşeklikten uyku halinden beni muhafaza ile Ya Rabbi Kadir gecesine tam denk gelmeyi nasip eyle ve Kadir gecesini bana bin aydan hayırlı eyle e bin aydan hayırlı ama sana öyle mi Kendisi öyle ama acaba sana nasıl gelecek? Çünkü neden? Ya sen Kadir Gecesi'nde namazı kılmazsan, ya sen Kadir Gecesi'nde günah işlersen, ya sen Kadir Gecesi'nde fi film tiyatro ile uğraşırsan, sana binaydan hayırlı nesine? Senin ne Kadir Gecesi? Bu yolda olursan kazanırsın ibadette. Onun için benim için binaydan hayırlı ile O ne demek? Yani beni ona kavuştur ve ibadetle meşgul eyle. Bu dua da çok önemlidir. Şu 25'ten 26'ya geçen o dua ile 27. bir sayfadaki bu dua çok önemlidir. Bunları mutlaka ama mutlaka zerre kadar aklınız, beyniniz, muhkunuz varsa kaçırmazsınız. Hele ki bu kulu azad ettim. İlk söylediğim dua 22'deydi o zaman dersem. Oradan başlayın. Yok 19. O sayfa 19'daydı. Bunların bilmiyorum dergi dene kadar yazılıyor mu yazılıyor mu. ben de takip edemiyorum çok çünkü derginin yeri kısıtlı yani bütün duayı yazamayız. Şimdi Ramazan ayı bize yöneldi geldi. Enes İbni Malik radıyallahu anh ta rivayette Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah Allah'ı tenzih ederim. Yani ne büyük Allah. Yani bu ne ifadesidir? Tehaccüp. Tehaccüp ne demek Türkçe'de? Şaşkınlık. Ama bu şaşkınlık şöyle bir şey. Hayranlık. Zaten hayran da Arapçadır. Fil arzı hayran diyor Kuranda. Hayran da hayrete düşmüş demektir. Yani şaşkın. Fakat burada Efendimiz Allah'ın Subhanallah yani ne büyük iş oluyor? Şaşırdı kaldı. Niye? Maalesef biliyor. Farkında mısınız? Neyi karşılıyorsunuz? Ey benim eshabım, ne geliyor size? Ne? Acaba hissedebiliyor musunuz? Bu işin maneviyatını, fezlerini, bereketlerini Ramazan-ı Şerif geliyor. Neyi karşılama çıktınız? Ve mada Sizi ne karşılıyor? Ramazan da sizi karşılıyor. Peki siz bunun ahirette ne dereceler kazandıracağını, sizi tertemiz edeceğini bilseydiniz bütün sene Ramazan'la geçsin isterdiniz. Ama bilemediğiniz için tabir Ramazan geliyor, şu dur budur. O artık fır, pideyi hangi fırından alırız? Onun hesabı. İşte efendim işten nasıl çıkarız, hangi araçla gitsek eve yetişiriz. Herkes bir hesap peşinde. Yine elhamdülillah oruç tutuyor ki o hesapları yapıyor değil mi? Başkası o hesapları da yapmıyor. He? Ya, oruç tutmaz, iftar etmez, sahura kalkar. Bektaşiye dediler. Ya sahura ne kalkıyorsun dediler. Ya da kalkmayayım hepten gavur mu olayım dedi ya. Yani bakıyorsun... Trafik dolmuş, her yer gidiyor. Zannedersin hepsi oruç tutuyor. Ulan bari oruç tutmuyorsun, o saatlerde çıkma iki saat evvel trafiğe, de kardeşim öbürü evine yetişsin ya. Hem de molozluk yapıyorsun, yolu tıkatıyorsun. Oruçlu iftara yetişecek, kütük gibi yola tık atıyorsun. E sen oruç tutuyor musun? Yok. Ne oldu? İftara davetliyim. Seni davet eden senden havanak zaten. <gülüyor> Ondan sonra iftara davetliyim. İşte beyefendi, gidiyorlar, numaradan oturuyorlar böyle. 5-10 dakika kala böyle bekliyorlar desen ki öyle de öküzler var montofon cinsinden adam gidiyor 5 dakika kala bir de yiyor orada oruçlular var böyleleri de var ya manyak dolu memleket ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah'tan isim vermiyoruz bir şey dava açamazlar ya <gülüyor> evet. bilmiyorum bir dernek kurarlarsa montofonlar cinsi öküzler derneği onlar açabilir Ebuెరal diyor Allah Teala ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Feveghun min Ramazan müminin ganimetidir ve delgennel mu yuiddulun nefakal ibade." Çünkü Müslüman diyor ibadet yapayım, fitremi vereyim, işte zekatları toparlayayım, çıkarayım veyahut da biraz erzak alayım, iftara savra, değil mi? Pirinçtir, mercimektir, nohuttur. Et yerine gelecek fakirin eti, nohut, kuru fasulyeye devam. Ondan sonra biraz erzak alır diyor mümin diyor. Yarın biraz alışveriş yapabilirseniz olabilir mesela. Açık oluyorsa. İşte bir şeyler alın yani. Anladın mı? İftarlık sofraya koyulsun ya. Çünkü mümin diyor bir hazırlık yapar. İbadete kuvvet olsun diye. Çünkü yersin efendim. Hurma en büyük sünnet. İftarda da sahurda da mesela biraz hurma alırsın. Bir şey alırsın. Bizim dükkan diye bir şey yok. Ben satmıyorum hurma ha. Hemen diyecekler hoca hurma sattı bu akşam falan. Ya arkadaş Bursa'da hurma yok mu? Ne bileyim ben. Hurma alın yani bir yerden, ben okunmuş urma falan dağıtmıyorum yani. Ondan sonra Ebu Reynir radıyallahu ta'a rivat ediyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına müjde verirdi. Tebrik sünnette var mıdır yok mudur? Tebrik ne demek tebrik? Kutlama. Mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Mesaj atıyorsunuz ya. Efendim, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Sünnette var mı? Var. İşte sahabeye müjde verdi. "Gecceakum Ramazan, şehrun mübarek." Ramazan geldi size. Çok bereketli bir ay geldi size diye tebrik etti. Bu sünnet bize de kal geçti. Biz de hayırlı işlerde birbirimizi tebrik ediyor muyuz? Ediyoruz. Sünnete itibar diyoruz. Ben de sizin Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim hepiniz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Amin. Sohbetler olacak tabii. Ama yarın akşam iftar yok, yarın sohbet yok. Ama pazartesi itibarıyla bir saat kala, iftardan evvel her gün bir saat kala sohbet yapacağım inşallah. Lale Gül TV, Lale Gül Efem bu sohbetleri veriyorlar. Sonra her gece sahurda bir buçuktan iki buçuğa kadar. Bir buçukta başlayacağım inşallah. İki buçuğa kadar. Allah yardımcımız olsun. Sizin bütün sohbetlerinizi yapalım efendim. Ben 60 falan sohbet olacak inşallah. Bu kadar sohbette de adam olmazsanız siz de ben de hepimiz Allah muhafaza Ramazan çıktı adamın hala günahları çıkmadıysa bu adam cehenneme odun olacak. Çünkü bu kadar zikir, bu kadar ibadet teravih, oruç falan bir de Kadir gecesi geçireceğiz. Mutlaka Ramazan'da bir gece teravih her gece kılan denk gelecek buna da. Allah gizlemişse de Celle Şanuhu yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَتَعَكُمْ رَمَضَانْ سَيِّدُ Size Ramazan geldi. Ayların Efendisi geldi. فَمَرْحَبَنْ bir وَهْلَنْ Merhaba demek sünnette var mıymış? Ama önce ne? Ama canlıysa tabii. Ay Esselamu Aleyküm denmez. Ama adama önce ne dersin? Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Esselam. Oturursun. Oturduktan sonra merhaba. Hac Sali Efendi Hazretleri öyle çak yapar. Herkese merhaba merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. merhaba ne demek? Hoş geldin, safa geldin, geniş yere geldin, Allah yerini geniş etsin, huzur versin, hani burada sıkılmayasın manasına göre. Ve ehlâ, ehlen ve sehlen. Yani Arapçada bir de o var, bu da sünnette var. Ama aya merhaba denir miymiş? Denirmiş. Bak bu hadis-i şerifte ne diyor? Ayların efendisi Ramazan geldi, hoş geldi, safa geldi. Merhaben bihi ve ehlen. Bu da merhabası. Ömer radıyallahu teala rivat ediliyor ki Şaban ayı girdiği zaman Hazreti Ömer Efendimiz ne derdi? Merhaben bi mutahhirina. Bizi temizlemeye gelen aya merhaba. Bütün günahlardan bizi tertemiz edecek. Ramazan'ı hayrun Ramazan ki tamamı hayırdır ve berekettir. Suyamun neharu. Gündüzleri oruçtur. vakiyamun leyluh. Geceleri teravihdir. Teheccüddür. ibadettir وَالنَّفَقَدُ ف۪ي كَنَّفَقَدُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ramazan'da iftar için hazırladığın, iftar için harcadığın, sahurluk için harcadığın, Allah yolunda, cihatta yaptığın harcama gibi sevaptır. Onun için, yani mümkün vertebe işte, fakir fukarayı ayda unutmayalım tabii. Bak Fikret Efendi söyledi işte, Suriyeliler var dedi, fakirler var dedi, açız diyorlar dedi falan. Yardım etmek lazım tabii biz de kendimiz soframızı öyle bak, dün haberlerde mi, Dün müydü, bugün müydü, felluce'de kadınlar açlıktan çocuklarını öldürüyorlarmış. Dünkü haberlerde vardı. Hem de büyük kanalların haberi böyle uydurma bir haber değil yani. felluce'de açlıktan bir anne çocuğunu öldürüyor. Durum bu. fellucede bize hiç uzak değil. Ama işte ulaşılamıyor, edilemiyor. IŞİD'in elinde mi, kimin elinde, hangi belanın elinde, PKK mıdır, PYD midir? Yani bütün eşkıyalar sarmış ortalığı. Milleti açı bırakıyorlar, susup bırak Ha buradan yardım götüreceksin, için seni de sokmuyor. Yardım konvoyunu tarıyor. Yardım götüreni öldürüyor. Yani oralar öyle. Yoksa Türkiye'de böyle olmazsa Türkiye'de. Ama yine buralarda da olur. Her yerde vardır fakir ya. Arayıp sormak lazım. Çünkü Ramazan'daki yapılan harcamalar tamam... Kendi boğazına harcıyorsun, kendi sofrana çocuğu harca. O da ibadettir. Çoluk çocuk aç mı kalacak? Ama bir de etraftan konudan komşuyan muhtarlar biliyor bu çok muhtaç olanları, mahalle muhtarları. E böyle arayıp sormak lazımdır ki Allah yolunda yapılan infak Ramazan'da kat kat daha fazla olacaktır. Şimdi cevap bakımından. Evet, Efendi Hazretleri her e, Ramazan girdiğinde... İlk Cuma hutbesinde bu hadisi rivat ederdi. Her Ramazan, ilk Cuma'da hutbe okurdu ya İsmaila Camii'nde. İlk bu hadisi okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Menferi habiduhuli Ramazan, Harramallahu cesedem ale nîrân. Ramazan geliyor diye, Ramazan giriyor diye, her kim sevinç ile dolarsa, yani kalbine bir ferahlık, bir sevinme hissi gelirse, geliyor mu size? He? Biraz zayıf söylüyorsunuz. Herhalde gündüzler çok sıcak. Çalışıyorsunuz ya. He? Bir kalbinize bir sevinç var mı yani Ramazan geldi Kim Ramazan giriyor diye sevinirse, haramallahu o ve ale'niran. Allah canını, cesedini cehennem ateşine haram kılmıştır. Bu Efendi Hazretleri'ne çok okuduğu bir hadis şeriftir. Vahis kitaplarımızda, mevize kitaplarımızda geçmektedir. Bundan dolayı sizlere de müjdeler olsun. Dergimizin başındaki tabii e, benim e, yazım, ilk yazım, ön yazım, Ramazan Şerif ayının faziletlerinden mahrum olmayalım. Bu yazımı dikkatle okursanız bir kitap gibi değil ama bir kitabın özetidir. Ve burada... Ramazan Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamak için önemli başlıklar var. Mesela yani şimdi burada diyor ki Ramazan'a hürmet, Ramazan'a saygı, ondan sonra cennet kapılarının açılması vesaire bir senelik günahların bağışlanması, affolmadan çıkana Resulullah'ın beddua ettiği, zina işi gibi günahları işleyenlerin lanetleneceği, Ramazan'ın şikayet ettiği şey, Resulullah Efendimizin şefaat etmeyeceği, Ramazan'da sessiz, sakin, günahsız durmanın faziletleri, Ramazan'da bu ümmete verilen beş haslet, Ramazan'da her secdeye karşılık ne kadar katlama ve artırma var? Her secdeye. Ki teravide zaten kafadan kırk secde oluyor. Değil mi? Sırf teravide mesela. Nafileler, farz gibi farzlar, yetmiş farz gibi katlamalar vesaire. 4-5 sayfadır hemen okursunuz yani 10 dakikada ama çok faziletli ilimler sizlere yazdık der ki de daha ne ilimler var, ne faziletli ilimler var, ne manalar var, ne zikirler var. Geçen anlattığım gibi Miraç'taki meleklerin bütün tesbihlerini yazdık. Efendim Süleyman Aleyhisselam mescid say açamadı öyle zorlandı, insü cinni topladı açamadı bir dua öğrettiler ona. Babasının sahabesinden biri, Davud Aleyhisselam bir sahabesi. Yaşlı bizzat O dua okudu hemen açıldı. Hangi sıkıntı zor iş var? Bir satır O duayla kapılar açılıyor mesela. Daha neler anlattık? Neler anlattık? Daha da anlatamadıklarım var önümüzdeki e sohbetlerde. İnşallah yani her gün sohbet olacak. Perşembe günü Ahmet Yesevi dernekte olacak inşallah. Rabbim devam sabah istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. Aman sahur yeyip de sabah namazını kılmayanlardan olmayın. Bir adam savur yerde oruca niyet ederken namazı sabah namazı kılmadan yatar da kaçırırsa bu adamın günahı tuttuğu orucun sevabından fazladır. Çünkü bir vakit namaz bir günün orucundan aşağı değildir. Fazlası vardır. Tamam mı? Aşağısı yoktur. Bir vakit namaz bir gün Ramazan orucundan aşağı değildir. Hatta daha da mühimdir ve önemlidir. Demin ne dedimse onun için oruç tutan oranı fazla, beş vakit kılan oranı daha düşüktür maalesef. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde artık ruhunu teslim etmek üzereyken diyor, yanında bulunanlar sahih kaynaklarda geçiyor. En son sözlerinde tabi Allahümme Rafiq ala, ala ey Allah yüce dostu Cibril'le Mikail'le beraber olma isterim dedi. Sonunda öyle vefat etti. O ayrı bir şey. Ama artık Vefat etmek üzere ölüm sekeratı kendisini sarmış idi ve konuşması bozuldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yani kelimeler ağzında düğümlenmeye başladı hatta sesi göğsüne iniyordu Göğsünden böyle bir hırıltı şeklinde bir ses çıkıyordu fakat konuşmak istiyordu konuşamıyordu Ve artık ağzında cümleler düğümleniyordu dinleyenler anlamaya çalışıyorlardı acaba ne diyor yani artık nefes bitiyor son nefes Tabii o ahireti seçti vefat etmeyi seçti ama vefat ederken rahat konuşamamaya başladı ağır bir koma haline yanaştı ve o halde en son vasiyeti dünya ile ilgili değil torunlarıyla çocuklarıyla ilgili değil eşleriyle ilgili değil hiç kendiyle alakalı değil. Son vasiyeti dünyadan ayrılmadan yaptığı son vasiyeti yine bizimle alakalı. Assala, assala ve maaleketey manukum. Zor konuşuyor ve ağzında dolanıyordu bu cümleler. Çok zorlanıyordu konuşmaya. Ne diyordu? Namaz, namaz. Bir de köleleriniz ve cariyeleriniz yani işte yanılarınızda çalıştırdıklarınız şimdi bunların hakkına dikkat edin bir kul hakkı yani yanında çalışan işçiyle ilgili alakalı haklar bak mesela hadis-i şerifte ne diyor men hafefe ammemluki işçisine hizmetçisine ramazan diye oruçtu diye işini hafif etse dese ki bugün bir iki saat erken git mesai altıda bitiyor yedide bitiyor ama sen dörtte çık Evine yetiş. Diyet yanında çalışana diyor, Ramazan'a efendim, hürmeten bir tahfif yapsa, bir hafiflik yapsa <gülüyor> Allah o adam bütün günahlarını affeder, cehennemden azat eder. Ben öyle adamlar gördüm, duydum ki o da benim için mi tutuyorsun? Madem tutuyorsun, daha fazla iş veriyormuş adama. Böyle de zındıklar var. Hem de bu memlekette. Hem de bu memlekette. Onun için efendim namaza dikkat edin bir de yanınızda çalıştırdıklarını hakkına rahat edin bunu zorla söyledi artık onun için konuşmak o kadar zordu yine en son bu vasiyeti yaptı namaz namaz namaz yani sahurdan hemen sonra biraz bekleyin ama ben Şimdi camiler bile yarım saat sonra kılıyor dolayısıyla yarım saat sonra camiler erkene çekiyor yani kılıyorlar tabi hanefi mezhebine göre çok Müstehap değil. Müstehap değil ama e ne yapacak? Uyuyup da kaçırma tehlikesi varsa. E bir de işe gidecek 7'de 8'de. Tabi bu adamda bir zaruret asıl oluyor işe gidenler için. Bu itibarla yani ama ben camiye de gidemeyecek haldeyim. Çok perişan vaziyetteyim. 15 dakika sonra dahi. Hemen ezan okunur okunmaz sünneti kılarsın. Sünneti kıldıktan sonra 5-10 dakikada beklersin. Eder 15 dakika. En az bir 15 dakikada bekledikten sonra kılınır ama cemaatsiz kılmamaya dikkat edin. Mutlaka cemaatle. Hanımla cemaatle. Yani cami cemaatına çıkamıyorsanız evde çocuklarla cemaat yapın. Mutlaka cemaat yapın. İki kişi de olsa cemaattır buyurdu sallallahu teallahu aleyhi ve sellem. el en az ikisi fe fevka, daha yukarısı cemaatün cemaattir. Hadis-i şerife göre. Efendim, bu şekilde kılmaya dikkat edersiniz inşallah. Efendim ve e, iftardan şahure kadar artık uyumuyor insanların ekserisi. bazı. Tabi, uyumak sünnettir. Uyumak sünnettir. Bir miktar uyumak sünnettir. Teravih biter bitmez bir miktar uyunursa ondan sonra sahura kalkılır. Bir buçukla iki buçuk arası biz işte sohbet öyle olacak. Ondan sonra diğer bazı sohbetler veya programlar olabilir. İnşallahurrahman Rahman onlarda dinlersiniz, dinletirsiniz, insanlara mesaj atarsınız, telefon edersiniz ve böylece Allah'ın yoluna davet edersiniz. İnsanların idatine vesile olasınız. Allah da sizin kurtuluşunuzu müessel eylesin. Evet. Amin. Evet. Şimdi bu levha-i şerifeyi buru göster. Zaten bunu gösterdikse değil mi biz? Bu mübarek levha-i şerifeye Resulullah Efendimizin geçen perşembe sohbetini tekrar dinleyin. Dinlemediyseniz internetten bulursunuz. Bir önceki şeyde bu mübarek beyitler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hücresinin üzerinde yazılmış hücre kasidesidir. 1. Abdülhamid padişahımıza nasip olmuş. Onun ihlası sebebiyle hala durmaktadır. Mahşer sabahına kadar Allah ipka ailesin. Orada durdursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bu beytler yazmaktadır. Manalarını da Perşembe günü sohbette verdim. Hüfeizli'de bir bereketli sohbet oldu. habiler bunların bazısını varaklarını, altınlarını sildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü su hürmetine istemeyi reddettikleri için biz de onların inadına 24 ayar veya 22 ayar en az altınla somaltının suyuyla bu beyitleri yazdırdık. Bunları kaybettirmeyeceğiz inşallah. Hem ecdadımızın ruhu şahat olacak hem de kainatın efendisinin kabul buyurarak duvarlarına nakşedilmesine izin verdiği mana alemindeki bu kasideyle evlerimiz, ocaklarımız feyzyab olacak inşallah. Bu da Resulullah Efendimiz'den bizim efendi Mahmud Efendi Hazretlerine kadar 36 silsilemizin isimleri ama bunlar başka silsile Eskiden yazılanlarda yok. Çünkü ben buraya ilaveler yaptım. Her birinin özelliğini yazdım. Sadece İmam Rabbani'nde müceddit el var. Diğerlerinde vasıf yok idi. Ben bütün 36 silsilenin her bir elleri efendi hazretlerinin müceddit olduğuna kadar bütün bu efendim kırmızılar o ilavelerdir. Kırmızıyla yazılanlar o ilavelerdir. Bu altın silsileye tutunmayı Rabbim nasip eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bu da onunla beraber hediyedir yani. Bunlar tıpkı basım, yani tıpkı basım bayağı bir, bir buçuk ay uğraştılar, her bir rengini, desenini, orijinalinin aynen yansıttılar, eski baskılara benzemedi. Çünkü hakikaten arkadaşlar itina gösterdi, en lüks, bu işi en iyi yapan ama bir ay, bir buçuk, öbürü üç günde veriyordu. Bunlar bir buçuk ay beklettiler levhalarımızı ve böylece her bir noktası ve efendim, yıldızı, parlaması çıktı, Allah Teala... Bunların, bu mübareklerin ziyaretiyle bu levhalerin dahi nuruyla kalplerimizi pürnür eylesin. İsimleri geçen zatlar hürmetine Allah Teala bizlere onların şefaatlerini nasip eylesin. Amin. Esfâhane Rabbil alilâle'l-vâb el-hamdülillâh Rabbil âlemîn ve s-salâtu seyyidil mursalîne muhammedin ve alâ âliye ve sahâbî ecmaîn Allahümme nââ seelûke el-cenne ve ne'ûzübüke minennâr Allahümme nâseelûke rıdâke el-cenne ve ne'ûzübüke Allahümme inâ selüke al-cennete ve ma qarrab eyle ya min qavlim ve amel. Ne'ûdubüke minel nârim, ma qarrab eyle ya min qavlim ve amel. Allahümme inâ selüke min hayr, maa seyleke min nebiyüke Muhammed sallallahu te'ala Ve ne'ûdubüke misherim es-te'âdeke Ve la hamle ve la kuvvete illâ billâh il-alîh il-azîm. Allahümme kulli ve Na'udhu bi ghavniş şerri kulli 'aaci li vaaci li vaalimnaa minu ma lam naal Allahumma ma qad bayyana lam qadha fa j'alna kebta wa rushda Allahumma rabbena atina min lınduk qadir ya ya ya ile afve ile lutfu ile kereme ile mağfiret Boynlarımızı günahdan azad eyle. Yarın gecenin hilal dualarını okumaya muvaffak eyle. Teravihlere muvaffak eyle. Kadir gecesine muvaffakata muvaffak eyle. Allah'ım sen ibadetlerimizi bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Allah'ım kolay eyle, kabul eyle, yardım eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Bize bu işleri becerttir ya Rabbi alemin. İhlas İhlas nasibiyle, huzur nasibiyle. Ya Rabbi belalardan afiyet, selamet nasibiyle. Emniyet, güvenlik nasibiyle. Doğu'da, güneyde, oyunda kurtar bu şerden ya Rabbi Alemin. Vatanımızda, memleketimizde bir tane eşkıya bırakma ya Rabbi Alemin. Ve hayır olsun. iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile, bölünmekten muhafaza ile, ehli İslam aziz ile, ehli küfrü zelil ile ile, ehli sünnet aziz ile, ehli bidat zelil ile, doğru konuşan hocaları konuşturtur ya Rabbi. Her kanaldan onlara davet teklifleri gönder ya Rabbi. Yanlış konuşan liayetçıları, Ya Rabbi senin dini şeriatını, Kur'an'ı yıkmak isteyen, ehl-i sünnete düşman, Habibine düşman kaderi inkar eden hocalara konuşma fırsatı verme Ya Rabbi. Bunların gerçek yüzünü millete teşhir eyle Ya Rabbi. Belalarını en yakın zamanda buldur Ya Rabbi. Milletin iman itikadını bunlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Alemin. Ramazan şerimizi şimdiden mübarek eyle, hayırlı eyle. Ya Rabbi bayrama, dostların bayramı gibi kavuşmak nasip eyle. Ya tekrar tekrar Recep-i Şerif'lere, Şaban Şerif'lere kavuşmak müyesser Amdiyenlerin ne harcıyor, hemden azad eyle. Uzaktan yakından gelen kadın erkek cemaatimiz ve ekranlarından, radyolarından dinleyenlerin hepsini bu dualara ilhak eyleyip ne hayırlı muradımız varsa şu saatte takdir eyle. Hangi şer başımızda, etrafımızda dönüyorsa defhure fıcahale eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirle nur eyle. Ya Rabbelah, şu saatte kabir azapları olanlar varsa ya Ramaz'ın şerif hürmetine, Şaban şerif hürmetine, defur efe ile ya Rabbi. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedun rasulullah, Fi kulli lemhatin ve nefesin, adedemâ mes'ahû ilmullâh. Allah, Allah, Allah, Celle Celalüke ya Rabbel alemin. Bu ezkardan hasıl olan ecrü bu kardeşlerimizin ve geçmişlerimizin ervahine hediye eyledik ve asıl eyle, Kabirlerindeki nuru hasıl eyle ve mahşer sabahına kadar bakı eyle. Amin. Allahümme amin. Bi hurmet ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi. Selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ne zaman geleceğim diye sormuyorsunuz. Bıktınız herhalde benden. He? Şimdi biz her perşembe Ahmet Yesevi Derneği'nde bir saat kala iftara orada oluyorum. Sonra geç kaldısa bile adam teraviden evvel de bir sohbet daha oluyor. Ondan sonra teravide ben kıldıracağım inşallah. Perşembenin akşamı cumaya bağlayan geceler. Sonra Kadir gecesi de oradayız inşallah. Bir de Bedir gecesi var. Bedir gecesi Kaça denk geliyor? Yani 16'nın akşamı, Ramazan'ın 16'sını 17'ye bağlayan hangi ay? Haziran'ın 21'inin akşamı 17. gece oluyor. Bedir gecesinde de Kara Gümrük Şit adını tuttular. Bedir'i kutlamak için 313 sahabemizin anmamız için anması hatırasına Bedir ehliyle tevessülat okunacak. İşbala Vakfı Başkanlığında Diğer bazı bizim dernekte olmak üzere. Orada yirmi bin kişilik iftar verecekler inşallah. Bedir gecesine de gelirseniz bizim cami çok o kadar almaz ama Bedir gecesinde hepiniz davetlisiniz yani. Kadınlar müstesna akşam geç olduğu için de kılınacak zor olur dediler. Bunları da duyurmuş olalım. Kadir gecesinde de gelebilen olsa gelir. Olmadıysa biz inşallah zaten her akşam evinize geliyoruz. Sohbet yapıyoruz. 1 Ekim sohbet tarihi 1 Ekim'de inşallah. Bursa'da 1 Ekim cumartesi akşam oluyor. Akşam ezanı kaçta oluyor? Yani siz saat 8 gibi diyelim biz yine. Artık hangi namaza rastlarsa arasına çatar, sonuna çatar. Saat 8'den sonra inşallahü Rahman Allah'a manileri izale eylesin. Sağat afiyette daim eylesin. Amin. Hepimizi fazlû keremiyle Burada buluşmaya muvaffak eylesin. Allah'ım buluşmadan evvel ölmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ben diyeyim, Kelime-i Tevhid'in birinci cümlesini, siz de deyin ikinci cümlesini. Öyle olursa ne olur? Kelime-i Tevhid birbirinden ayrılmaz. Mevla da bizi bu daha görüştürmeden evvel öldürmez. Anadın? Değil mi? Evet. La ilahe illallah. Allah Allahu Teala alim. Hep böyle yapsak hiç ölmeyiz belki de. <gülüyor> ya da birlikte ölürüz. <gülüyor> Meselesi de var tabii ki. Şimdi ramazan Şerifi hakkında ayet-i kerime okuyayım size inşallah. Öylece Fatiha diyeceğiz. Sesi aç biraz. Kim açıyor sesi? Uyanıklar başında durun. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya ayyuha l-lazin, âmanu kütbe aleykum ley kulu muma kuci beellezin mi oeli kum la kumma ku ci bezin mi oeli kumle أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطلع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس ناس وبينات من الهدا والفرقان، فما شهد منكم الشهرة فليصوم. وَمَا كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعَدَتْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Veliktukmilul 'iddat vel tukabbiru Allah 'ala ma hajakum mal 'annakum wal 'annakum tashkurun ve قريب وجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadequallahül Aalim, Subhan Rabbika Rabbil Azze ama yacifud, ve selamun ala al Rabbil Alamin. sallallahu aleyhi ve sellem'in, ehl-i ve sahabesinin tabi ve tevbe hazratlarının silsile-i meşâhımızın ve Türk i rûk ve mütesibitlerine ervâhine, analarımızdan, babalarımızdan, abâcihâd-i akribat halukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan irtihal ar-baka'yı ervahine ervâhine, El-Fâcihâ! Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn el